eyimiz bilinlesin de sözümüz de 300'e geçtik lütfen çeviriniz çevirelim daim zikrosun dilinde cemi alza hem gündünde çütün ne gezer elinde bitatlar da kabiyektir bu talimatta olanımızda Konya'da demişler ki Hasan efendi ya Saray içine mukaddime dersi de vermiyormuş. Hibret alalım Allah aşkına ﷻ. Bunların çok büyük adamından biri başladı mı an kalbe iman bera. Efendimiz neyle saraydan uğraşmış bile olmaz. Efendimiz iz kabul etti. Onun için kardeşlerimiz ne iş besliyorlar? Tühan Tühan, Tühan melayik dağıdır letaiflerine ağıdır zikrin tesirin soğudur içmeyene ezadır bu farzıla vacibi işle sünnet ile edep başla cemi neh olanı boşla Mevlamızdan emirdir bu ihvan zararın gözlerdir biz diyor ki ihvan zararın gözdedir. harama çok bakıyor. Alem der bildi üzdedir, Üzden gelmese, şehvetten gelmese göz bakmaz. Kalem der bildi üzdedir, Oradan gelir söz bizdedir. Arada tercümandır bu. Oradan gelir istazımızdan söz bizdedir ama hep gibi söz bizde, Söyleyen, keyfimize söyleyen bejan. Tek, tekrar tek söz söyleyerek ihvanıma iyi anlatın. İhvan zararın gözde dir. Alem der bildi özde <gülüyor> oradan gelir söz bizdedir. dir. Arada terüman da bu. Yine ihvanla biz güzel geçinmesini söyleyeyim ve ihvanlarımız böyle geçinsinler. Birbirinize tazım edin. Beraber olun da yedin. Bu yolda beraber olunca girilir. Hep bir kardeş idi adın yönümü döndü. Neden? Neden kıştın birbirine? Neden ayrıldın birbirinden? Hiç doğru değil. Hepiniz bir vücud olsun. Peygamberimiz buyuruyor. Hep bir vücutsunuz. Beraber suyumuz gelsin kalp havuzunuz dolsun, kendini ayırdın, neden? Kendini neden ayırdın? Düşenlerini tutmalı, kalgınlarını yetmeli içinden kimi atmalı, yaramaz ahlakın, neden? Sohbetsiz zaman geçirme yavrum, fırsat koşumu uçurma, aldığın dersi kaçırma, kıymatını bilmem neden? Hanat Osmanlı Şaban Efendimizden duydum. Efendimiz 17 tane listeyle yazmış isimleri. bunların şafağına dersin gelmiyor Gündüz de Hiç okumayyor. Şöyle okuyacaklarsa okumak okumayacaklarsa silerim defterimizden değil Şaban Efendimle keçirirdim birini. Arkadaş dersin okuyuyor mu? Evet dedi. Bak Efendimiz okumayyor diyor sana şafalad eslerim var yorumuş o hey merkeze kayıt olmuyorumuş yolumuz yer dokunuyorumuz yok öyle ki buçraydır okuma çoğu olsun aman ben esirlasın diye bile biler biler on yedisi de okunmaz onları ustadımız kim okuyor kim okumuyor Allah'ımız bilir diyormuş kardeşin onun için aman fiyedelim. Ee, hepimiz bir vücud olsun beraber suyumuz gelsin kalp havuzlarınız dolsun benden ayırdın neden düşenlerini tutmalı kalkınlarını yitmeli içindenkini atmalı yaramaz ahların neden sohbetsiz zaman geçirme fırsat kuşunu uçurma aldığın gerse kaçırma kıymatını bilmem neden Aşk yine yoklardan başlarmışsın şunlardan mı? başka için başka sohbete gelmesen keşke tatlı sandık tabın pişke dururken acıyın neden? Sesimi geçen geçsen evine ben de geldim, sohbetimizi dinledim. Baktım ki tatlı canda bana sıktı da bize muhalefet sen de mükevezeliğini dinledim orada. Satı dinleyenlerden de nefret ediyordu. Evet dedi. Yani, estağfurullah efendim mükevezeli. Öyle demeyin de. Sırpten göverlesin demek istedi. Böylesine de var. Anamın bilmemene baktın yollar içimize. Yani ona ihvan görünüyor. Başka cepheden geliyor. Onun için dikkat edin böyle şeylere ihlatsız adamlara kalkma birbirine kardeş olanları bir arada bulundurun beraber yemek yemeli fikrin bir araya koymalı kurban olayım demeli Ara, e, arada husumat neden arada neden husumat ediyorsun birbirimize hasta olanlara bakın zinciri halkaya bakın, aradan varlığı yakın bu nı kaldırdın neden? Hıcan sudan olduğumu, rahimde çok kaldığını, sekaratta solduğu mu? Bunları çekitmemeyi, neden? Diğerden çekler tekrar, tekrar oldu. Hıcan sudan olduğu mu? Bilmendi den duyeye benim bir kaldır many halkıylatı andan beni Aslın dediğini, Per'im dediğini, lütfumuna geldim. Ah, Yunus'un dediği gibi, yani kokar sudan olduğun mu, rahimde çok kaldığın ve dokuz ay ana durduğun mu, tevazu yönünden yetmez mi sana, sekaratta soldu mu bunlar fikretmez, neden? İngine ak yavrum sular gibi... ...sail lehindiler gibi... ...naşaklı ol güler gibi... ...çehre mi azdırdın neden? Arkadaş bu sığın kanı... ...varlığın mahveder seni... ...heb şeyden bulun sen... ...deni yükseklik yapıyor neden? Haram olmasın hem yemek... ...boşa gider sonra emek... ...dervişi bil eşlik yemek... ...bastalar razı olma Neden? Arıncalar gibi yürüm kendini arşullah'ta görün. Böyle mi emretti pirin fikrine geliyor neden? Yürdüğüm karınca boyunca anca e, ama kendini arşullah'ta benleyim görün. Niye fikrine geliyorsun böyle? Hengim bulunmalı başın yerlere sürünsün düşün. Nefer oldum lütbe başın silleden korkmayım neden? yani Kâbü'nün sinnesine uğramam diye uğrarım diye neden korkmuyorsun nefer olan bir rütbe taşırsa rütbeyle tutular mı askerde çok büyük cezalı olur insan yani bir rüya görmeyle niyetmeyle halitesin demeyle olmaz bunlar mı kutlu cihanın dilinden duyulacak bu bir de ders e, oku, bir kitap oku ne demeyle insan çelikte halif oldum gün, esmer için de çokları kardeşlerimizin anlayamıyorlar. Günlerimiz bize söylüyorlar. Kitap oku, gnaş dinlemiyor. Kitap oku dedi adam bana halife tayin etti diyor. Böyle yerler var. Bizim yani aradayı yok aslında. En son bazı şeyler. İngin bulunmalı, başın yerlere sürünsün, düşün nefer oldun rütbe ve sil neden kurtulman neden tevazu her şeyden ali işte bu insanlık yolu kalemler yapmıyor deri turat gibi olmaz neden turat gibi olman neden bir de kendimden şikayet ettim onu da yazayım şükürler şey etmeyim de cemi cesetlerim hasta bizi seven bütün yasta Yalvarıyorum, hazip Tost'a da tedavi alır mı ona, tedavi eder mi ona ben diyorum. Sahile hastalığımı diyemiyorum, batına hastalığımı diyorum. Hesap yok diyetlerim çokdur, sakatla yerim hiç yoktur. Lokman mı bir tekvaktır bir çaresin bulur mu la? Elbette bulur inşallah. Otuz bir şey vardı, yaşım, göz ağlamaz sanki, taşım. Yani 35 yaşında yazmışsın bak besbelli mikrob olmuş için dışım ilaç birsin ölür mola boyum büktüm tabip kovma üçü tarif ile sovma basiratım tamam ama e bu dert böyle kalır mola küçük hani, tarif ile sovma istazım ben ne olursun reçeteyle gitmeyim diyorum sen ne koymaz. Midem bozuk, tatlı yemez. Midem Allah Allah uyku mu geliyor? Kalbim midem demek. E, zahirde nasıl mide bozuk olunca insanın bütün vücudu rahatsız olur. Kalbim bozuk olduğunun bütün vücut rahatsız demek. Nisan yara tevhid demez. Doktor acıb deler mi ona? Nisan yara Yara ne derim de? Yara. Lisan yara, tevhid demez. Tevhid o hakkına erinir. Ee, doktor acep diler mi o yarayı? Muhabbet haşlığı alsam, o canın dairesini bulsam, kapısında küle olsam, bu diyetliği diler mi ola? Sebepli doktorun eli, ''İnandım bağladım beli, Kalbim içi emraz dolu, Virsen haplar siler mola, ''Vizite ile gözden geçirdi, ''Vizite ile gözden geçirdi, ''İlacı istiğfar içirdi, ''Dertleri bir bir uçurdu, e, ''Tabıkçı der salar mola, de, e, Dedi pehrizini yeme, onun pehrizini yeme, şeriasınız işi yapma, adamla görüşme, dünyaya muhabbet etme, bunlar pehrizi. dediği pehrizini yeme, iç ilacını hiç koma, dersini hep çek koma, e, o kullanırsan düşme, game. E, e, e, e, e, e, e, kullanırsan bu ilaçları game düşme alem darim güyerim de biraz da ikvandan bahsedeceğim huzursuz ikvani ben gideceğim içinizden çıkıp hep gideceğim hem gideceğim kimseye gelecek diyecek dilim kalmadı Kimisi eviyle itmiyor geçim. Ailesi ağlar ne ona suçun. Düşündüm sizleri ağardı saçım. Soğuk vurdu bahçem gülüm kalmadı. Bazımız partiler ardına koşar. Hazratın gözünden inanın düşer. Asvatı bıraktı bırakmış dağlara da aşar.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 yürle taiften bağım kalmaz. Seneler geçer dersini sormaz, kırgınımdir ihvan yanına varmaz, letaip altına zikirler vurmaz, ata şurda dursun külüm kalmadı. İhvanın halleri ay yar da biter, kılmaz kazasını şahable yatar. Yaşı bazar demez elini tutar bir sığınacak ilim kalmadı. Kalemler balık başından kokar. Kendi lakıbını illere dahar. Uyuz olmuş manın sürüden çıkar. Kimseye katacak malım kalmadı. Muhterem ihvanlar başladım söze. Efendim buyurdu ittiler eza kimisi partiler ardına düştü, kimisi doğru yolundan şaştı, bazısı aldığı dersini çekmez, saharla kalkıp boynunu bükmez, kitap okursan uyur gözleri, gıybet konuşursan güler yüzleri. Terk et kötülüğü dersine başla, Meşgul olmalısın hem biraz düşle. Nereye varırsan ölümü düşün, görmüyor mu kaçı geçiyor yaşın? İmanın korkusu gelmez içine, neden tövbe etmen büyük suçma? Sayamamam çoktur ihvanların yarası, benim gibi deriş yüzler karası. Kendimizdeki suçu ilde görüyor yok mesleğe sebep olu yok. Allah'ı seversen riyâtı bırak bu gelişle sana tarikat bırak. çok uzak demek. Üst taz ayda bir konuşsunlar derslerini bazı hem danısınlar. Ayda olsun olsunlar derslerini danısınlar. Kendinde bir kusur bulma illere kalemler ettiğiniz suya sildire gerek. Böyle bir bazı aralarda çok epiyatlarımız kaldı federikine. İnşallah cananıp bir kitap oldu mu okunur. Aa, bunu epiyatı bizimle geldi. Ee, Ahmet hocamızda çalışmışlar, okumuşlar, Pederden de okumuşlar, bizden de okumuşlar. makamı almışlar ne yap bu? İyvit verir gibi olduğundan daha iyi düşecek inşallah. Yani başta e, Kazım Bey'e Hacı Ahmet kardeşimize Edraf-ı Eknap'tan Mehmet Koç'umuza Mesut Bey'lere Ahmet Tak kardeşimize Hasan kardeşimize ve Hazreti Muhammed'in ümmeti Cemil arkadaşımıza saymakla bitiremeyeceğim. Hepsine tek tek selam söyle. Gözlerimden öperim. Varsam hatırlarını yaparım. Dua yapıyorsunlar. Sahatın bozuk şekilde geliyor. Saharla duayı denerlerse inşallah düzelir. Kendilere, ana halklarına Hâne halkımız ayrı ayrı selam ediyorlar. Oradaki ihvan-ı basafa, oradaki ihvan-ı basafa'ya selam ediyorlar. Bilhassa bilhassa geçtiğimiz Beret gecesini bir sene tebrik ederim. Allah mübarek etsin. Ademin İslam yeteği. Çok faydalı olsun inşallah. Gelecek Ramazan-ı Kadir gecesini ve bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum. Sağ kalıp tutanlar ne bak insanlar İnşallah Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Livail Ham sancağı altında Haşit Cem Efendimiz Efendimizle beraber Allah bizi de seçmesin inşallah Tayyip Hocamızın dildiği ve tuhulü evvelle cennete olan peygamberimizin bir dersi e ala cennetine toplanan vasıla fırsı mevlamızın didarını sihir kullar zümrasına bizlere de ilhak buyursun Allah'ımız amin selamun ala mürselin rabbil alemin El fatiha bundan sonra Mahmud'umuz derbeğinde gözümün ziyası, kalbimin sapası, ruhumun kıtası olan Mehmet Naci Bey'e, halkına hususu var, buraya aç, selamlarımı söyle, ilki yüzlerini, sonra gözlerini, sonra ellerini, sonra ayaklarını öperim, Ramazan-ı Şerif, Kadir gecelerini Berat gecelerini tebrik ediyorum İnşallah sağ selam bayrama kavuşurlar İnşallah mantıklarına gelişirler Allah cümlelerinden razı olsun doktorumuz canim gibi sevdiğim ve sohbetlerimde daimi daime ismini unutmadığım Nihat 10 gün Kardeşimize var hususu teypten ses duyurarak selam söyle. Berat gecesini tebrik ederim. Ramazan-ı Kadir gecesini, şimdiden bayramını tebrik ediyorum. Allah rızasını buldursun, imanla öldürsün, cenneti e'laya doldursun cümlemizi cemalı bahkeme alınır inşallah fazlasız büyümeyi cümlemize Allah nasip etsin. Var ilki elini alıp bir öp. Beni öpüyorum yahya Allah yerine öpüyorum diye. Gözlerinden öperim, ellerinden öperim, hatırını sorarım, dua dilerim. Allah kendilerden bütün ihsanımızdan razı olmasını dilerim. Selamu aleyküm rahmetullahi ve barakatuh arkadaşım. Siz de bizi unutmasın. Zekat'te dua edin. Allah cennetinde cemişsin bize inşallah. Zalizahü Teala. Fatiha.